Hevdek içerisindeydi, Kinane ise deveyi çekiyordu, bunu gören Kureyşlilerden bazıları onların peşine düştüler ve Zitu'a denilen yerde onlara yetiştiler, ilk yetişen kişi Hebbar bin el-Esved el-Fihri'ydi, bu kişi mızrağıyla Hevdej'de oturmakta olan Zeynep'e saldırdı, denildiğine göre Hazreti Zeynep o sırada hamileydi, bu saldırı esnasında da çocuğunu düşürmüştür, bunun üzerine Zeynep'in biraderi yere diz çöküp Sadağındaki okları çıkararak şöyle dedi, Allah'a yemin ederim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 yarısı yola çıkarak Medine'ye vardılar.